Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ümmetin en faydalıları önce ve sonunda gelenlerdir. İkisinin arası bulanıktır. İlim dörttür. Dinin muhafazası için fıkıh ilmi, sıhhatin korunması için tıp ilmi, Lisanın muhafazası için sarf ve naiv ilmi, vakitlerin bilinmesi için astronomi ilmi. Melekler, ilim öğrenenlerin bu işinden razı olduklarından kanatlarını yere sererler. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Zikir ederek kalplerinin yükünü hafifletenlerin yolunda olunuz. Her derdin şifası vardır. Kalbin şifası zikrullahdır. Küçük cihattan döndük, büyük cihada başlıyoruz. Hafaza meleklerinin işitmediği zikir, hafazanın işittiği zikirden 70 kat daha kıymetlidir. Allah'ı sevmenin alameti onu zikretmeyi sevmektir. Her şeyin bir kaynağı vardır. Takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir. Salihleri anmak günahları temizler. Cennettekiler en çok dünyada Allah-u Teala'yı zikretmeden geçirdikleri zamanlar için üzülürler. Mümin, müminin aynasıdır. İbadetlerin efdali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek. Kafirleri kafir oldukları için sevmemektir. Fasık medih olunduğu zaman Rabbimiz gadaba gelir. İsyan edenlere düşmanlık ederek Allah'a yaklaşınız. Göz görmeyince gönülden de uzak olur. İnsanların yaptıklarını yazan meleklerden başka melekler de vardır. Yollarda, sokak başlarında dolaşırlar. Allah-u Teala'yı zikredenleri ararlar. Zikredenleri bulunca birbirlerine seslenirler. Buraya geliniz, buraya geliniz derler. Kanatları ile onları sararlar. O kadar çokturlar ki göğe varırlar. Kulların her işini bilici olan allah Teala meleklere sorarak, Kullarımı nasıl buldunuz buyurur. Ya Rabbi, sana hamd ve sena ediyorlar ve senin büyüklüğünü söylüyorlar ve senin ayıplardan ve kusurlardan temiz olduğunu söylüyorlar derler. Onlar beni gördüler mi buyurur. Hayır görmediler derler. Görselerdi nasıl olurlardı buyurur. Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbih ederlerdi ve daha çok tekbir söylerlerdi derler. Onlar benden ne istiyorlar buyurur. Ya Rabbi cennetini istiyorlar derler. Onlar cenneti gördüler mi buyurur. Görmediler derler. Görselerdi nasıl olurlardı buyurur. Daha çok yalvarırlardı. Daha çok isterlerdi. Ya Rabbi bu kulların cehennemden korkuyorlar. Sana sığınıyorlar derler. Onlar cehennemi gördüler mi buyurur. Hayır görmediler derler görselerdi nasıl olurlardı buyurur, görselerdi daha çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna daha çok sarılırlardı derler. allah Teala meleklere şahit olunuz ki, onların hepsini affeyledim buyurur. Ya Rabbi, o zikredenlerin yanında filan kimse zikretmek için gelmemişti, dünya çıkarı için gelmişti derler. Onlar benim misafirlerimdir, beni zikredenlerle beraberim. Onların yanında bulunanlar da zarar etmezler buyurur. Ameller niyete göre iyi veya kötü olur. Gizli yapılan günahın tevbesini gizli yapınız. Aşikare yapılan günahın tevbesini aşikare yapınız. Günahınızı bilenlere tevbenizi duyurunuz. Allah Teala buyuruyor ki ey kulum emrettiğim farzları yap. İnsanların en abidi olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın. Vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle. insanların en ganisi olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Üç şey gözü kuvvetlendirir. Sürme çekmek. Yeşilliğe ve güzel yüze bakmak. Nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren iş... İyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır. Günahına tevbe eden hiç günah yapmamış gibidir. Babam hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin Allah ismiyle olur. Hür kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir. Göbekle diz kapağı arası avrettir. allah Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sorma utanırım. Helal meydandadır. Haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kıyamete kadar böyledir. Numan bin Beşir, Resulullah'ın yanına geldi. Parmağında altın yüzük vardı. Cennete girmeden önce niçin cennet ziynetini kullanmışsın buyurdu. Demir yüzük kullanmaya başladı. Bunu görünce niçin cehennem eşyası taşıyorsun buyurdu. Bunu da çıkardı. Bronz yani tunçtan yüzük taktı. Bunu görünce niçin sende put kokusu duyuyorum buyurdu. Nasıl yüzük kullanayım ya Resulallah dedi. Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskali geçmesin ve sağ eline tak. Çoğu sarhoş eden içkinin azını içmek de haramdır. Şarapta deva, ilaç hassası yoktur. Hastalık yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler, evet dedim. Bunlardan ancak 70 bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allah-u Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyurdu. Zinanın dünyada üç fenalığı vardır. Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki üç zararına gelince, Allahu Teala'nın gadabına sebep olur. İkincisi, sualin hesabın fena geçmesine sebep olur. Üçüncüsü, cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur. Melekler insanların amel defterlerini gördükleri zaman başında ve sonunda iyi iş yazılı ise gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar. Fuhuş söyleyenlerin cennete girmeleri haramdır. Bilerek yapılan az bir ibadet bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Allah Teala'ya ve ahiret gününe inanan bir kimse yabancı bir kadınla bir odada yalnız kalmasın. Bu ümmetin hayırlı olması aralarında zina yayılıncaya kadar devam edecektir. Zina aralarında yayılınca Allah Teala hepsini azap eder. Allah Teala yemin ederim ki bir lokma haram yenenin 40 gün ibadetleri kabul olmaz. Birisinin geceleri uyumayıp hep namaz kıldığı söylendikte, ibadetlerin kıymetlisi az olsa da devamlı yapılanlardır buyuruldu.